Radyo yeter ki hisseden herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz ben Alper Dalkılıç Ben Yelena Polikova Bugün yine değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak Antarktika'dan ayağın tozuyla gelmiş olan Burak bizlerle Burak e, doktor öğretim üyesi ve de e, şu an e, sayamayacağımız o kadar çok Ünvan ve niteliğe sahip ki ama birkaç tanesini söyleyeyim ben triatlon yapıyor koşuyor dalıyor ve muhteşem fotoğraflarla ve anılarla bizlerle ve bizlerle olacak Burak hoş geldin Teşekkürler hoş, hoş geldin. bulduk Antarktika'dan sonra yine bir deniz kenarındasın ve İstanbul nasıl geldi sana Antarktika'dan sonra? E, açıkçası sıcak geldi <gülüyor> ilk başta. E, hafif serin olmasına rağmen oraya oranla gerçekten İstanbul güzel. E, bahar gelmiş. E, dönünce çiçeklerin açması ve baharı görmek çok güzel oluyor. Aslında şöyle şimdi bu stüdyoda Antarktika gitmeyen tek bir kişi var o da benim. Ne yazık ki. Evet. Çünkü, e, evet e, Burak yeni döndü. Zaten üçüncü gidişin değil mi onu anlatacaksın. Alper de bir kere gitti. Orada e, Antarktika'da koştu. Evet 2012 yılında gitmiştim ben de. Bir dilek diyebilirsin aslında Elenaz. iki Antarktika'ya giden kişi arasında bir dileğin Antarktika harici bir dilek belki de ya da Antarktika'da olabilir. <gülüyor> Bu arada peki dinleyicilerimiz e, Burak Kabarcık'ı nasıl tanıyabilir? Burak Kabarcık kimdir? Ay, Burak Karacık... <gülüyor> evet ben. İşte sosyal medyanın kötü yan etkili. Evet ben de kabarcık olarak kaydettim. Evet Instagram sayfamız buranın Instagram sayfası kabarcık doğru değil mi? Evet eski bir hikaye kabarcık bana. Ad olarak konmuştu bir yarışma sırasında, serbest alış yarışması sırasında soyadımı yanlış anons edip karacığ kabarcık olarak anons ettiklerinde o da bana ufak bir lakap olarak kaldı. <gülüyor> ben de bu arada dedim ki ne kadar yerinde bir soyadı da var <gülüyor> dedim Burak'ın. Evet. Peki ee, düzeltiyoruz soyadı bu şekilde. Burak peki Antarktika'da nasıl, ee, nasıl gittin, ee, neler oldu, amaç neydi? Ben ilk olarak 2017 yılında e, TAYI yani Türk Antarktik Ekspedisyonu seferi kapsamında gittim ve son 3 senedir de TAYI 1, TAYI 2 ve TAYI 3'e katılıyorum. E, bu Cumhurbaşkanlığının himayesinde ve bakanlık tarafından desteklenen e, Türk Antarktik Ekspedisyonu araştırması şeklinde yapılıyor Buradaki çalışma benim görevim bilimsel çalışmaydı. Oradaki kirleticileri inceliyorum. İlk sene gittiğimde işte sediman örnekleri, su örnekleri toplayarak da bunlardaki kirleticilere baktım. Geçen sene mikroplastiklerle ilgili çalışmalara yardımcı olduğum gibi aynı şekilde tekrar insan etkisi olan kirleticileri inceledim. Bu sene de. Gene bir başka proje kapsamında hem insanlara örnek topladım... ...hem de gene e, orada insan etkisinin bulunduğu kirleticileri araştırmak için örnekler aldım. E, tabii bu örneklerini alırken e, özel izinler gerekiyor. E, su, taş herhangi bir parçayı Antarktika'dan almanız mümkün değil. Yasak çünkü. Bunun Aha. için özel izin almanız lazım. E, bu kapsamda çalışmalar yaptım. Son üç senedir de e, her sene yaklaşık bir ay, iki aylık periyotlar içerisinde gidiyorum. Bunu sen hep yapıyorsun, anlaşılan. <gülüyor> e, evet, son üç senede gerçekten e, güzel oldu. Umarım e, önümüzdeki senelerde de bu sene ufak bir geçici üs kurduk oraya. E, üç tane kulübe şeklinde. Ee, ...içine gerekli malzemeleri bıraktık, ee, bir meteoroloji istasyonu kurduk... Ee, ...bunun dışında birçok bir çalışmamız oldu... ...ama bu ku kurduğumuz geçici üssü e, umarım ileride kalıcı bir üsse dönüştüreceğiz... Ee, ...önümüzdeki senelerde de orada bilimsel araştırmalar devam edecek... ...Türkiye bu konuda kendi e, gücünü göstermeye çalışıyor... ...çünkü Hı -hı. Antarktika kimseye ait değil... Şu anda birçok ülkenin imzaladığı Antarktik anlaşmalarla korunuyor oraya giderken hani turist olarak gitmek istediğinizde de birçok kurala uymanız gerekiyor karaya karada bulunması gereken insan saati sayısı var insan sayısı var. Doğayı hiç etkilememek için e, turist rehberlerinin orada sizin başınızda bir rehber bulundurması gerekiyor. E, sadece ayak izinizi bırakıyorsunuz yanınızda hiçbir şey almıyorsunuz. Tabi biz bilim adamı olarak e, birçok izinlerle ve o izinleri de açıklayaraktan ufacık bir taş aldığımızda bile bu taşı niye alıyoruz ve onunla ne yapacağız diye uzun bir açıklama yazıp e, ve bunu Antarctic Treaty'ye sunup. Gitmeden önce ne kadar örnek alacağız e, nereden almayı planlıyoruz bunun sunumunu yapıyoruz onların onayıyla birlikte örneklerimizi alıyoruz. İlk gittiğimiz sene Türkiye'nin e, bu izni yoktu çünkü e, Madrid protokolünü imzalamamıştı 2017 yılında daha yeni başlıyordu. E, o yıl kadınlar gününde Madrid protokolü imzalandı Türkiye Antarktik stratejik planını da sundu. Bunların hepsini treatyye sununca tabii e, bayağı bir güçlenmiş olduk. E, ve şu anda Türkiye örnek alırken e, kendi izinlerini yazabiliyor. E, ve bunları kullanaraktan. Bu izinler niye önemli? İleride bilimsel bir makale yaptığınızda e, bunları göstermeniz gerekiyor. Ve e, bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Aldığınız işte toprak, taş... Buz numunesi bunların hepsinin tabii analizlerini yaparken sadece izinsiz yaptığınızda bütün bilim camiasına karşı bir suç işlemiş oluyorsunuz ve oradan bunu çalmış gibi oluyorsunuz. Bunu yapmamak için önceden ne yaptığınızı ne kadar hasar verme ihtimaliniz olduğunu açıklamaya çalışıyorsunuz ve minimum etkiyi yaparaktan orayı hiç etkilemeden geri dönüyorsunuz. Şimdi dağcılık yaparken de gittiğimiz zirvelerden taş alıyorduk. Ve sonra ofiste ya da masada nerede varsa o taşları koyuyorduk. E, sen de bize Antarktika'dan bir tane taş getirmişsin diye ben şaka yapacağım ama tabii ki. Sen bir şey getirdin mi Antarktika'dan? Ben, ben, ben, ben Opla şeyler penguvenden hariç böyle penguven Aslında <gülüyor> e, Burak gibi ben de sadece e, fotoğraf ve güzel anılar e, kendimde biriktirdim. Yazdım orada yazdım aslında bloklar vardı. ve Buranın zaten fotoğraflarından bir tanesi de, de nabız bandını ...takmış ve suya girerken bir hali var. Ee, suya girdik ve neler oldu? Suyun ee, altında neler gördüm? E, normalde son üç senedir orada dalış da yapıyorum. Çünkü e, dalarak örneklerimi topluyorum. Orada toplarım. dinleyicilerim son üç senedir diyor Burak. Yani, <gülüyor> Burak sürekli orada değil. <gülüyor> sürekli orada değil. Öyle, kaç karlara hiç gitmeyen kişiler var ve Burak... ...onu da geçtim artık Antarktika'ya son üç senedir diyor. Peki. Ee, Antarktika'da dalış e esasında Kaşgar'daki bir deneyimle başladı. Onu söyleyeyim. Ee, 2005 yılında Kaşgar e Büyük Deniz Gölü'ne çıkıp Atlas için orada o göle bir dalış yaptık, buzaltı dalışı. O haberi <gülüyor> hatırlıyorum ve hani yüksek irtifa dalışı evet. olarak da geçiyor, değil mi? Evet. Ee, 3400 harika. metrede e büyük bir göl var ve evet, nereden nereye hani evet. Kaşgar nereden aklıma geldi ama evet <gülüyor> e çok büyük bir deneyimdi benim için. İlk defa sıfır derece suya girmiştim. Ee, tabii Antarktika'da bu eksi bir derece oldu ee, Deniz eksi bir nokta yedi derecede donuyor Ve deniz buzu oluşmaya başlıyor deniz yüzeyinde ee, Bizim ölçümlerimizde eksi bir nokta gördük Bazı noktalarda deniz buzu oluşmaya başlamıştı Kuru elbiseyle dalmak gerekiyor. Su gerçekten çok soğuk. Fakat tabii ki alışıyorsunuz. Yani yeterli malzemeyi aldığınızda ve deneyime edindiğinizde bunun belli bir eğitimi var. Ben Almanya'da da çalıştım. TÜBİTAK projesiyle Almanya'ya gitmiştim doktoramı yaparken ve sonrasında öncesinde de. Ee, oradaki göllerde dalışlar yaptım. Oradaki göllerde dört derece civarında insanı alıştırıyor gerçekten soğuk suya. Ee, İstanbul'da çok soğuk. Ee, boğaz'daki dalışlar da insanı alıştırıyor. Boğaz'da biz beş dereceleri, dört dereceleri gördük gerçekten. Ee, tabii kuru elbise kullanıyorsunuz. Ee, dalış çok farklı ee, Yüzey Antarktika'da ne kadar çöl gibi gözüküyorsa Sadece beyaz buzlar var <gülüyor> Kayalıklar var Suyun altı canlı kaynıyor Ve rengarenk ee, Rengarenk yıldızlar, anemonlar e, Deniz kestaneleri O kadar büyük bir canlılık var ki Sanki çölün ortasında bir vahaya giriyormuşsunuz gibi Aynı şey Hani belki Kızıldeniz'de dalanlar için Mercan kayalıklarına dalmak gibi Fakat onun soğukta olan versiyonu ...çok fazla e, bir üretim var denizde... ...deniz çok canlı kaynıyor... ...çünkü o soğuk sularda çok fazla besin maddesi var... ...ve biz her gittiğimizde oranın yazına gidiyoruz... ...buranın kışı, oranın yazı... ...güneş var, e, suda besin maddeleri var... ...bol miktarda bitkisel planktonlar ürüyor... E, ...suyu aldığınızda böyle çorba gibi ışığa tuttuğunuzda içindeki canlıları sayamazsınız. E, Krill dediğimiz e, bizim karidese benzeyen ufak e, parçacıklar var. Hatta bütün piyasada Omega oh 3 içeriyor diye evet. satılıyor. Evet, <gülüyor> <de orada. gülüyor> evet. Ve e, kriller bütün oradaki ekosistemin e, ana kaynağı. Onlar da planktonları yiyor, bitkisel planktonları yiyorlar ve inanılmaz derecede ürüyorlar. Bu sene ilk defa bir balinanın yanına suya girme imkanım oldu. Balinalar geliyor, krilleri yiyor. Oradaki foklar bunları yiyor. Penguenlerin beslendiği ana, ana besin maddesi ve oradaki bütün ekosistem, bütün canlılık bu üremeye bağlı. Yazın olan bu yüksek miktardaki krill popülasyonuna bağlı. Katil balinalardan tutun. Büyük mavi balinaya kadar hepsini görme imkanınız var. Ee, i̇lk çıktığımız ekiple bu sene karşılaşma imkanımız oldu onların yanında da bilimsel bir grup vardı ve balinalardan örnek topluyorlardı ee, mavi balinadan örnek almışlar yanında yavrusu olan peki bu ekip? Ee, bunlar e, Avustralyalı bir ekipti ee, Avustralis dediğimiz bir gemiyle çıkmışlardı ee, ve orkaları araştırıyorlardı, katil balinaları. Onların birkaç tane alt türü var. Orada görebileceğiniz e, işte fokları yiyenler, penguenleri yiyenler, işte kril gibi şeylerle beslenenler. Ee, orkaların boyutları değişiyor. Dışında böyle yeşil bir e, renk oluyor bazen, beyaz rengi biraz değişiyor. Onlardan örnek alıp DNA'sına bakıp e, araştırma yapmaya yani tam olarak türünü belirlemeye çalışıyorlardı. Aynı zamanda kirillik de bakıyorlardı çünkü böyle canlılarda yüksek seviyedeki canlılarda kirleticiler birikebiliyor. Onlarda ne kadar biriktiğine bakmak için analiz yapıyorlardı. Böyle çok ilginç bir ortam. Harika ya benim de canım çıktı şimdi <gülüyor> <gülüyor> oraya gitmek. Peki benim metol. İmkansız değil. Tabii Peki ki. Bir... Yeter ki iste. <gülüyor> yeter ki iste evet. Peki bir parça dinleyelim mi? Burak, anons etmek ister misin bu parçayı? Tabii ki. Ben e, ACDC'den Jailbreak'i anons etmek istiyorum. Çünkü ilk maratonumu koşarken bu parçayla başladım. Ve maratona çıkarken oradaki binlerce insanla birlikte koşuya çıktığınızda gerçekten bir Jailbreak havasıylaydı. <gülüyor> judge's gavel fell jory found him guilty gave him 16 years in Maraton neredeydi? Evet. <gülüyor> Evet madem şimdi bize ben önce maratondan önce başka bir şey soracağım. Bir ki Antarktika'da koşabildin mi? Ee, ya dayanamadım ve koştum. Önce King George adasında koştum. Ee, ufak bir e, süre imkanımız oldu. Çünkü orada her şeyi planlamak gerekiyor ve e, ekibin onlara uyması gerekiyor. E, King George e, adası Antarktika'nın Maldivleri diye geçiyor. Çünkü e, hava nispeten e, eksi derecelerde ama sıfıra yakın. E, orada ufak bir... Maraton koşuluyor. Ben de e, Çin üstüne kadar işte dört kilometrelik bir mesafe var. Oraya kadar gidip tekrardan Rus üstüne geri koştum. E, sonrasında da ilk e, bizim geçici üstümüzün olduğu Horsju adasında, e, Atnalı adasında... E, ...üssü kurduğumuz yerden metoloji istasyonuna kadar koşup geri geldim. <gülüyor> Harika ya. Evet. Peki şimdi bu parçadan önce ilk maratondan bahsettim. Senin koşu hikayen nasıl başladı? Aslında çok sporla uğraşıyorsun. Biz koşudan başlayalım. Koşu, koşu çok ilginç bir şekilde başladı. Ben teknik dalışa başladım 2010 yılı civarında. Teknik dalış gerçekten ağır bir efor içeriyor ve fiziksel olarak sağlam olmak gerekiyor. Bunun için... ...Belgrad'da koştulara başladık... ...bundan sonra... ...koşu çok hoşuma gitti... ...daha önce de koşuyordum... ...serbest alışı çok sevdiğim için antrenman olsun diye... ...serbest dalışı antrenmanlarında koşularda yapıyorduk... ...fakat... ...ciddi manada koşuyu düşünmeye başlamam... ...o yıllarda oldu... ...ondan sonra... ...mesafeyi gittikçe arttırdım... ...hoşuma gitti... ...Belgrad'da koşuyoruz sürekli... ...işte dışarı çıkıyorum koşuyorum... ...Almanya'dayken sürekli koşuyordum... Ee, i̇lk maratonum İstanbul Maratonu'ydu. Ee, bunu çok severek söylüyorum. Çünkü İstanbul Maratonu'na ilk katırdığımdan beri... ...aksatmasız bir şekilde 5-6 senedir katılıyorum. Ee, yani bir sene hasta olduğum için katılamadım sadece. Ee, çünkü evimizin önünde bir maraton. Ve ben e, çok seviyorum bunu. Güzel yerlerden geçiyoruz. Köprüden geçerek başlıyoruz. Ee, o yüzden benim için ilk maraton o oldu. Ondan sonra... E, maraton mesafesini e, iki defa Ironman'de koştum e, Ironman mesafesinde en sonunda maraton koşuluyor bisikletten sonra tabi çok daha yavaş bir koşuydu ama <gülüyor> e, gene de çok keyifliydi yani ben şu soracağım, eşin neyle neyle sen acaba koşarken mi spor mu yaparken tanıştın onu böyle şimdi akıma geldi. Yok biz e, Almanya'da e, tanıştık. O da bilim adamı e, ve ekotoksikoloji üzerine çalışıyor, modelleme çalışıyor. E, bu konuda çalışırken aynı institütüydük. E, hiç ko koşuyla alakası yoktu. Aynı yerde e, tanıştık. Sonra e, tabii ben spor yapıyorum. Onu da alıp Belgrad'ta koşturdum ilk defa Türkiye'ye geldiğinde ve hava Eksi iki dereceydi. Tabii. Ama o alışkın zaten değil mi? <gülüyor> e, yok bana biraz söylendi fakat... <gülüyor> İstanbul'un soğuğu biraz daha farklı gelmiş olabilir. Evet Rusya'nın soğuğuna göre biraz daha farklı geldi. Ki ben Rusya'da eksi otuzda koştum. Bana çok kızmıştı nasıl koşarsın diye ama... Eksi ikisi Belgrad'ın gerçekten nemli olduğu için çok e, üşüttü onu. Fakat bitirdi ilk defa altı kilometre koşmuştu. Ondan sonra... Tabii bence genlerinde var ee, direkt olaraktan koşuda baya güzel bir şekilde gelişti. O da triatlon yapıyor. Hatta geçen sene Türkiye ikincisi olduk kendi yaş grubunda. Harika evet Harika. çok başarılı bir sporcu Kapadokya'da da çok güzel koştu. Farklı yarışlarda beraber koştuk kendisine buradan çok çok selam ve sevgileri lütfen. Evet. Tebrik ediyoruz kendisine. evet aynen. Beraber bitirmenizin çok güzel fotoğrafları var Bana dedi son bir kilometrede karşılaştık ve sen 60 koşuyordun bildiğim Hı, kadarıyla evet, evet. Ee, En az 39 koşuyor Onun için de en uzun mesafeydi o Kapadokya esasında Fakat e, kendi derecesine o da inanamadı Ve senin verdiğin enerjiyle çok güzel bitirmişsiniz zaten onu söyledi bana İstemiyorum böyle güzel güzel patikalarda hep beraber koşuyor olacağız. Sporun işte bu birleştirici gücünü. <gülüyor> evet gücünün. sporun gücü çok Acayip güzel. Acayip seviyorum ve dünyayı dolaştırıyor. Yani nereden nereye yani Almanya'da tanışıyorsun, Türkiye'ye geliyorsun, Türkiye'de farklı etkinliklere katılıyorsun. Ondan sonra Antarktika'ya gidiyorsun. Bu devam ediyor ve devam edecek. Evet devam edecek. Biz zaten... E, sporu hiçbir yerde bırakmamaya çalışıyoruz. E, gittiğimiz Antarktika'ya giderken Port A. Williams diye bir noktada durduk. Dünyanın en uç yerleşim merkezi esasında. Uşşaya'nın yanında altında Şili'ye ait bir yer. Güney Amerika'nın en ucunda. Burada koşulan bir trial var. E, ve dağların içerisinden geçiyor. Hı hı. E, ekibin sabah, e, yani öğleden sonra uçağı vardı. E, benim gene... İTÜ'den e, çalıştığım Sevil Yakan var. E, kendisi de aynı şekilde doktor öğretim üyesi. Onunla sabah böyle beş buçuğunda kalkıp e, o rotayı yaptık. Yani tabii tabi ki tamamını yapamadık ama e, böyle ilk beş altı kilometresini yürüdük. Çok güzel bir rotaymış. Orada insanlar koşuyormuş. Böyle çok güzel yani manzarasını izlemek oradan... ...bütün Magellan boğazını görmek... ...çok güzel bir duyguydu... ...sonra hızlıca koşarak geri döndük <gülüyor> ve uçağa yetiştik... <gülüyor> Magellan dedim ve Antarktika'ya gitmeden önce bankada çalışırken bir yönetici bana önermişti Magellan'ın kitabı efsane bir kitap yazmış sanırım Stefan işte Zweig mi yazmıştı acaba tam, tam hatırlamıyorum ama muhteşem bir kitaptı yani onu da tavsiye ederim ben hem dinleyicilerimize veya oraya gidecek olan gitmek isteyen aslında bir hayal değil Antarktika'ya gitmek doğru mu? Evet birçok tur firması var biraz maliyetli gerçekten eğer turistik olarak gitmeniz gerekiyorsa baya bir maliyeti var fakat çeşitli turlar bulunabiliyor son dakikada gemide boş yerler olabiliyor oraya giden tur gemilerinde boş yerler ayarlanabiliyor tabii ki bütçe Sınırsız yani hani çok pahalıya da Mal olabiliyor çok ucuza da mal olabiliyor Ucuz dediğim ama gene 5-6 bin Eurolar şeklinde Hı -hı. Zaten sadece uçuş oraya ee, Önce ya uşağıya ya da e, yani Yakın bir noktaya Uçmanız gerekiyor ee, bu da tabii ki e, bir maliyet. Buenos Aires'e gitmiştim ben. O senede grev vardı. Bir günde orada dolaşmak durumunda kalmıştım ama muhteşem bir e, grev dolayısıyla iyi bir bahaneydi yani dolaşmak aslında. <gülüyor> grev maceramız bizim geçen seneydi. E, <gülüyor> grev yaptığı için 10 gün boyunca dönemedik Türkiye'ye. <gülüyor> Otobüsle Arjantin'e geçip oradan grev yapmadığı için oranın uçağıyla tekrar Buenos Aires ve Türkiye'ye dönmeyi başarabildik. Yani umuda yolculuk böyle de hesapta olmayan bir yolcu böyle bir macera gezecekti aslında. Evet aslında gittiğin coğrafyadan çok o andaki yolculuk aşamasında da maceralar yaşayabiliyorsun. Bazen bavulun gelmiyor. O beklediğin eşyalar gelmiyor. Gittiğin yerde sürprizlerle karşılaşıyorsun ama her bakımdan o seyahat muhteşem. Peki fotoğraflar ...2022 yazıyor bu araştırma merkeziyle ilgili tarihte. Geçici üssün belli bir süresi var. Oraya kurduğumuz bu ilk geçici üss. Amacımız daha büyük bir şekilde oraya Türkiye'ye kalıcı bir üs kurmak. Bu üssü kurmak tabii ki bir maliyet ve zaman gerektiriyor. Aynı zamanda... Hı hı. E, aynı zamanda e, oradaki bilimsel çalışmaları da güçlendirmek gerekiyor. E, Türkiye'nin stratejik planına uygun bir şekilde ilerlemek gerekiyor. E, bu geçici üs olduğu için e, 2022'ye kadar bir e, faaliyet gösterecek. Ondan sonra e, amaç buranın e, kalıcı üssün kurulmasına bir altyapı oluşturması. Ve bilim adamları orayı kullanmaya devam edecek. E, fakat umarız kalıcı üssümüzü kuracağız. Çok güzel olacak ve e, şu da var bu arada dinleyicilerimiz de e, Burak'la bir sohbet ederken kabarcık Instagram sayfasından da buranın çektiği enfes fotoğraflara da bakabilirler. Peki Burak bu yapılan çalışmalarla ilgili e, dinleyicilerimiz ya da bizler e, konuları nasıl takip edebiliriz neler olabilir veya yansımaları nasıl olacak ve diğer taraftan da aslında şu da var. Yani Türkiye olarak orada yer almak muhteşem bir başarı. Yani yıllar öncesine gittiğimizde hatta bir ultra maraton orada koşarken Amerikan askeri bir Amerikan kostümü doktor kamuflajla koşuyordu. Hatta şaka yolu söylüyorduk bak diğer üstler var hani buralarda dikkatli geçti ya yani o da bir nazire tabii ki elbette. Yani herkes o kadar dostane tavırlar içindeydi ki farklı farklı ülkelerden insanlar ve o zorlu coğrafyada o insanların sıcaklığı gerçekten çok güzel geliyordu. Ee, tabii bu, bu süreçte Antarktika ile ilgili söyleyecek çok şey var. Bir parça daha dinleyelim mi sence? Eleme? Evet şimdi bir, bu parça benden olsun. <gülüyor> ben de e, 8 sene önce Yanyeli tanıştım müzikle. <gülüyor> şimdi biraz ara verdim. Tekrar yeni albümlerle tanışmaya devam ediyorum. O zaman Yanyeden e, Sourced for Life E, yapılan çalışmaları nerede görebilirler Burak? Ee, geçen sene TRT World ekibi üç kişi olarak bizimle birlikte geldi e, ve çok güzel çekimleri oldu. E, bunu TRT World'da e, ufak bir belgesel hazırladılar ve yayınladılar. YouTube'tan e, TRT World Antarktika diye arayınca direkt olarak çıkıyor. E, bu senede e, Anadolu Ajansı ekibinden üç kişi bizimle geldi. Gerçekten çok e, tatlı insanlardı. E, onlar da sürekli haber geçtiler. E, Anadolu Ajansı'nın haberleri hatta e, yurt dışındaki dergilerde bile yayınlandı. E, Şaika bizimleydi. Serbest dalış e, yaptı. E, bu da... ...çok güzel bir reklam yüzü oldu. Yurt dışındaki çeşitli gazetelerde bile çıktı... ...Antarktika'da dalış diye. Evet Ayşe Erman'da röportajı da okudum. Buralardan ulaşabilir izleyiciler. Antarktika ve Türkiye yazınca zaten... Üniversitenin yaptığı çalışmalar da çünkü e, İTÜ Polrek tarafından organize edildiği için e, bunlara da ulaşabilirler. E, gayet şu anda güzel bildirimler ve bir strateji planı hazır. E, bu gerçekten güzel bir şey Türkiye için. Hı hı. Önceki aylarda Burak'la e, Instagram'da yazışırken hatta dedi ki Burak e, bunu bir sunumla sizlerle paylaşmak isterim dedi. Sunum öncesinde aslında daha geniş kitleye e, dinleyicilerimize de aslında bu yaşadıklarını aktarmış oluyoruz. Bu da bizim için güzel bir fırsat. Sunumu olursa biz kesinlikle geliriz. Fotoğraflı çünkü ben e, çok çok merak ediyorum. Alper Şanslı hem pengüenleri hem o güzellikleri gördü. Ben de şimdilik e, uzaktan fotoğraflardan bakıyorum. Aslında e, pengüenler için e, ilk gördüğümüzde biz koşuyu bıraktık. Selfiler çekmeye başladık. Çekildik. Gerçi o zaman selfie bu kadar böyle yaygın e, değildi 2012 yılı. Ama diğer taraftan bir süre sonra insanoğlu herhalde şöyle bir canlı. Bir süre sonra öyle bir ortama uyum sağlıyorsun ki yani ben hep yazıyorum işte veya söylüyorum. Sokaktaki giden benim için bir farkı kalmadı pe penguenlerin. <gülüyor> Çünkü her yerimizdeler. Değil mi? Evet, korkmuyorlar her insanlardan. İnsanın yanına geliyorlar değil mi? Ama onları bir şey vermek ve elemek yasaktı, değil mi bildiğim kadarıyla? Evet bize de öyle söylemişler zaten. 5 e, metre kuralı var. E, Antalya Antarktika'da birçok birçok organizasyon tarafından korunuyor. IATO Antarktik Turistik Organizasyonu bütün oraya gelen turist firmalarını denetliyor... Hayvanlara e, özellikle penguenlere 5 metreden fazla yanaşmamak gerekiyor. Ve geçen sene çıkan kurala göre yani araştırma yapmaya devam ediyorlar. 50 metre üzerlerinde drone uçurulabiliyor. Çünkü <gülüyor> drone'un sesinden de rahatsız oluyorlar. E, tabii bunların hepsi esasında turistik e, geziler için. Bilim adamları izinlerle penguenlere yanaşıp onlardan mesela tüy örneği... ...ya da gözlerinden ufak gözyaşı örneği alabiliyor. Ee, bunun için tabi izin almak gerekiyor. Ama biz de penguenleri 5 metre kuralını uyguladık. Onlar size yanaşabilir ama bizim onların yanına gitmememiz gerekiyor. Çünkü pengenler çok daha hassas canlılar... Foklarsa, Üzerinize geliyor. Fur e, <gülüyor> denilen bir deniz aslanı türü kürklü, kürklü fok var. Bu yürüyerek üstünüze geliyor. Havlıyor. Aynı köpek gibi. Meraklı. Hatta her sene birkaç tane Amerikalıyı ısırıyormuş. Buna ah. dikkat etmek gerekiyor. <gülüyor> Çok enteresan. Gelince kaçmak gerekiyor. <gülüyor> Asebi hayvanlar. Asebiler evet. Biraz aseviler. Kendinizi büyük gösteriyorsunuz. Çünkü o... Kendi yerini korumaya çalışıyor. Suyun içinde hiçbir zararı yok. Suda böyle gerip meraklı bir şekilde bakıyor ama... ...suyun dışında karaya çıktığı anda bir, an, bir anda böyle bir vahşi köpek gibi asabi kesiliyor ve havlıyor. Yanınıza geliyor işte böyle sizi kaçırmaya çalışıyor. Yavruları varsa özellikle onun arasına girmemeniz gerekiyor. Fil fokları var onlar daha yavaş hareket ediyor ama... Üç dört ton dev gibi böyle altı metre büyüklüğü olan bir hayvan yanında siz ufacık kalıyorsunuz. Karada böyle ona da dikkat etmek gerekiyor ona da çok yanaşmamak gerekiyor. Ama fokları gördüğünüzde gerçekten sarılmak istiyorsunuz yani o tüylerine dokunmak istiyorsunuz. Tabii, tabii ki bunu yapmıyoruz ee, ama insanın içinden öyle bir duygu çıkıyor. Aha kedi gibi bunu da sevmek istiyorum diyor insan. Ve hayvanlar o kadar aslında cana yakın ki gideceğimiz rota üzerinde de yola çıkıp kendileri yürüyorlar. Yani sanki böyle takım elbise giymişçesiniz ilerliyorlar gidiyorlar. Ve de şu uyarıyı yapmışlardı bize yanınızda kesinlikle balık ürünleri tarzında hani, çok farklı ürünler de götürmeyin. Hani olur ya düşer bir şey olur ve onların mide yapılarını da beslenme tarzlarını da etkilemeyin demişlerdi. Sadece şey e, yemek dışında gemiden her çıkışta ve gemiye her gelişte ayakkabılar, üzerinizdeki kıyafetlerin özel bir sıvıyla temizlenmesi gerekiyor. Ki e, herhangi bir noktadan başka bir noktaya kirletici ve e, hayvanları etkileyecek virüs, bakteri bunların hiçbirini taşımamak için yanımızda hani... E, şeyler taşıyorduk... Ee, ...ihtiyacımızı gidermek için öyle söyleyeyim... <gülüyor> ...çünkü... Hı hı. E, ...karaya herhangi bir şekilde insan atığı bırakmanız... ...her türlü insan atığı bırakmanız yasak... ...yanımızda bir tane de şişesi vardı... ...her zaman için... Çok <gülüyor> e, ...böyle bir durum var... Ama ...bazı ülkelerin hakikaten böyle kendine Flora... E, ...kuruması çok güzel bir şey... ...biz de 2011'de Atakama Çölü'ne gittik... E, ...Şile'ye indiğimizde... ...orada bir sürü köpekli görevli vardı... ...hiçbir gıda alamıyorsun, ...ya içeriye sokamıyorsun... O zaman yanımızda e, Alper'in e, <gülüyor> annesinin korabiyeler vardı. Ben hakikaten korktum onları attık. ya Çünkü ne olur olmaz. Yani pişman oldum tabii ki. Ama o hakikaten kural kuraldı. E, evet evet kural kuraldı. İşte böyle güzel anılarımız var. Yani kurallar tabii ki çok önemlidir. Bazen diyorum hani Antarktika neyse ki Türkiye'ye yakın değil. Çünkü öyle bir durum olsa yani bilemiyorum artık yani biz hep arkadaşlarla da konuşuruz Everest e yakın olsa veya başka bir şey olsa gözlemecisinden tut büfeler bir şeyler işte plastik sandalyelerle hemen orayı işgal ederiz. Böyle bir halimiz var yanına bir sürü pizzacı açılır bir şeyler olur. Bir de yani, Japonya'da bir yarış var galiba tam hatırlayamadım ben yeri olabilir o olabilir olabilir. Ee... Şimdi yarışçılar misafirler bilmiyorum muhtemelen 100 kilometre üzerinde 100 mil bile olabilir. Orada her yarışçı yanına böyle portatif bir tuvalet taşımak zorunda koşarken. işte senin o şişe deyince o da aklıma geldi. O da ayrı bir macera tabii ki üretilmiş küçük böyle şeyler tuvaletler vardı. Kesinlikle öyle. Be. Diğer taraftan neredeyse 250 ya da 500 yarışmacı olsa yani sonuçta. Ya da 2000 yani, yarışmacı olsa. Ya da 2000 yani. yarışmacı olsa evet bıraktıkları izler bayağı bir... E, Hacim yaratır yani aslında. Peki Antarktika sırada ne zaman olacak? Ee, nasıl? Plan, bir, e, bir sonraki. <gülüyor> Aa, bir sonraki plan tabii ki bakanlık bunu e, planlıyor. E, çok önceden bütün planlar yapılıyor. E, genelde Eylül-Ekim ayları gibi... Temel plan ve gidecek projeler e, TÜBİTAK çağrıya çıkıyor. E, bilim adamlarına projelerini istiyor. Oraya uzun bir proje yazıyorsunuz. Ne yapacağınızı, nasıl örnekler alacağınızı, ne planladığınızı, kimin gideceğini, Hı -hı. nelere ihtiyacı olduğunu. E, bu e, bir bilim adamı komisyonundan geçiyor. Bilim komisyonu onayından geçiyor ve tabii bütçeler çıkartılıyor. ...bunların bir... ...tarihi her zaman var. Bunlar İTÜPORREK sayfasından... ...öğrenilebilir. Kutup araştırmaları... ...merkezinden. Ülkemizin... Uzun bir plan, planı var. Orada e, bundan sonraki çalışmalar içinde e, planlamalar tabii ki biz daha gittiğimiz sırada yapılıyor. Seneye daha ne getireceğiz? Bu sene götürdüğümüz e, bu seneki planlarda eksik olanlar nelerdi? Bunların neleri değiştirebiliriz? Neleri daha iyileştirebiliriz? Çünkü lojistik çok büyük bir sorun. Başınıza bir şey gelmemesi gerekiyor. Ee, en yakın nokta 5-6 bin kilometre mesafede. Yani bir bakkal yok orada ya da bir e, hırdavatçı dükkanı yok. Gidip e, ufacık bir e, plastik parça alamıyorsunuz. Ya da duct tape, şey, yani bir yapışkan bandınız bitti. Hı hı. Ee, bunu bir yerden bulamıyorsunuz. Yanınızda her şeyinizi planlı bir şekilde getirmeniz ve her şeyinizin yedeği olması gerekiyor. Örnek aldığımız cam şişelerin bile yedeğinin olması gerekiyor. Elinizden düştü, kırıldı, bir şey oldu. Telafisi yok. Evet. Gidip alabileceğiniz hiçbir nokta yok. Herhangi bir getirdiğiniz kimyasalı alabileceğiniz, bulabileceğiniz bir yer yok. Dolayısıyla bunların hepsini e, her şeyi yedekli, çok iyi bir planlamayla gitmek gerekiyor. Aynı zamanda her şeyi taşımak da çok maliyetli. Buradan e, gidecek bütün kargoların çok önceden planlanıp içeriklerinin detaylı bir şekilde çıkartılması gerekiyor. ...lojistik oradaki en büyük sorunlardan biri... ...ve genelde bütün ülkelerin... ...çok büyük bir lojistik ekibi var... Ee, ...bu ekip sürekli çalışıyor... ...gidiyor, daha önceden gidip eksikleri e, tamamlamaya çalışıyor. E, bizim lojistik ekibimiz de sağlamdı. Gerçekten e, son üç senedir e, elinden geleni yapıyor. Ben de bu ekibin içindeyim tabii ki. E, insan gücünü de çok bol miktarda kullanıyoruz. Çünkü orada e, götürdüğünüz ekipman sayısı e, limitli olduğu için... E, ...birçok şeyi de taşıdık. 200 kiloluk malzemeleri insan gücüyle taşıyıp... E, ...buz kor örnekleri alabildik... E, ...buzun üzerinde çekerekten... ...kaydıraraktan... E, ...bu sene gelen, e, bizimle bize katılan... ...bir Şilili yabancı ekip vardı... E, ...ekibin içerisinde... E, ...bir dağcı vardı... ...Şilili dağcı... E, Kadın Tamara e, bayağı e, sıkı bir dağcıydı. Sekiz binlerin üzerinden oksijensiz tırmanmış. İnanılmaz soracaktım zaten yüksek dağcısı mı diye. <gülüyor> evet e, ilk Güney Amerikalı kadın hatta üzerimdeki tişörtü hediye etti bana. Çok güzel. Ee, <gülüyor> e, Ekibine kendi Şili'li ekibini e, her gün. ...güç antrenmanı yaptırıyordu. Çünkü onları bir buzulun üzerine bıraktık. Ee, ve orada... E, ...bir hafta boyunca kaldılar... ...kendi başlarına. Ee, örnekler... ...topladılar. Buzuldan örnekler... ...aldılar. Ee, bu da... Bi ...bizim ekip sayesinde oldu. Türk ekspedisyonuna... E, ...ilk defa bu sene yabancı bir ekibi de... ...kattık. Ee, daha önceki senelerde... ...çünkü Türkiye'den birçok... ...giden insan var Antarktika'ya. 1960'larda başlamış. Antarktika'daki ilk... Türk çalışmaları Atok Kara ile birlikte e, Amerikalıların ekibine katılan hatta oraya ismini vermiş. E, Ümran İnan tarafından Kayalıklar, Tepeler, e, Türk isminin verildiği noktalar mevcut. Fakat e, 2017'ye kadar hep ortak projelerle gidilmiş. Yani başka ülkelere e, birlikte gidilmiş. E, o tarihten itibaren biz ilk kendi... ...ekspedisyonumuzu yaptık, araştırmamızı yaptık ve bu senede ilk defa Şili'li bir ekibi yanımıza aldık. Evet, bir parça dinleyelim peki. Evet, ama yine de Burak'tan. <gülüyor> evet, Burak'tan <gülüyor> diğer anonsu dinleyelim isterseniz. Bu sefer The Who'yu dinleyeceğiz. The Who grubunu ben çok seviyorum ve onlardan Who Are You parçasını dinleyeceğiz. Bu da bir koşu parçası herkisi değil mi? <gülüyor> evet. Thank mm -hmm. you. tercihler için de teşekkür ediyoruz Burak. Burak Antarktika'daki en büyük pişmanlıklarımdan pişmanlıklarından biri neydi biliyor musun? E, oradaki tırmanışı yapmamakta. Çünkü bir gün e, serbest zamanımız vardı. Biz daha çok e, kayaking ya da orada penguenlerle daha çok Vakit geçirme seçmiştik <gülüyor> ve diğer taraftan yedi zirveler projesi içinde aslında kişiler oraya da gidiyorlar ve tırmanışlar da yapıyorlar işte ertelememek lazım aslında çünkü benim öncelikli plan demiştim ki ultra maraton tırmanışı araya koymayayım ve riski almayayım diye. Risk de almak lazım aslında. Evet umarım ama Türkiye'den birileri oraya tırmanacaktır. Çünkü aramızda e, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı vardı. Ve son üç senedir bizimle birlikte geliyor. Profesör Ersan Başar Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden. E, kendisi gerçekten süper bir insan ve e, orada... Daha önceden daha tırmanmış e, Alfa Charlie Kodan'ına sahip Aleho bizimleydi. Bizim ekipte e, çalışıyordu. E, 60 küsür yaşında bir insan ama e, benimle birlikte suya girdi. Yüzdük yani birlikte yüzdük. O soğuk suya girdi. Yaşı bir daha söyler misin? 60'larında. 60. Evet yani ne diyoruz? Yeter ki iste diyoruz. Yeter veya. ki iste evet. Hiç, yaşın hiç önemi yok. Hiç. hiç. hiç önemi kesinlikle. yok. Kesinlikle evet. Emekli oldun benden geçti gibi şeyler kesinlikle söylememek lazım. Yok atom karınca gibi o da çalışıyordu ee, ve onun e, masif e, Vincent Masif'ine yani Antarktika'nın en yüksek e, dağına e, defalarca tırmandığını biliyoruz. Çok ünlü bir dağcı kendisi. E, bu konuda çalışmalar yapılıyor. Umarım e, önümüzdeki yıllarda o dağa tırmanılacak. E, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı da bunun arkasında diye düşünüyorum ben. Harika hedefler hazır. Peki Antarktika'dan biraz uzaklaşalım. Senin başka uğraştığın bir sürü farklı sporda var. <gülüyor> e, son e, açıkçası 2015 yılında e, ilk defa e, Iron Man. Ee, yarım ayrım ben mesafesi 70.3 dediğimiz bir triatlon mesafesini yaptım ve neler içeriyor peki? E, bu e, yüzmeyle başlıyor. E, sonra bisiklete geçiyorsunuz. En sonda da koşu var. Mesafeler şu şekilde gidiyor. Olimpik mesafe var. Olimpik mesafede 1500 metre yüzüyorsunuz. Üzerine 40 kilometre bisiklete biniyorsunuz ve 10 kilometre koşuyorsunuz. Fakat daha uza, uzun mesafelerde e, bu en son mesafesinde diyeyim daha doğrusu. E, 3.8 kilometre yüzüyorsunuz. E, yüzmeden çıktıktan sonra 180 kilometre bisiklete biniyorsunuz. Üzerine de maraton mesafesi 42 kilometreyi koşuyorsunuz. 42 nokta küsürü de var tabii ki bu önemli bir detay. Hı hı. E, çok... Güzel bir spor triatlon. Türkiye'de triatlon da e, son senelerde gerçekten baya bir aktif e, şekilde e, arttı. Sporcusu da arttı. E, Türkiye'nin her yerinde yapıyorlar. Ünye'den tutun, Eğridir Göl Gölü'ne kadar, e, Antalya'ya kadar. E, triatlon sporu insanları gerçekten birleştiriyor. Çünkü üç branşı içeriyor. Sadece... Koşu yok Bisiklet var, yüzme var Bunların hepsini içerdiği için Birlikte yapılan güzel bir spor yani... Peki sen ki hangi en favorisi senin Yüzme mi, koşu mu, bisiklet mi Kendine hangisini <gülüyor> en daha güçlü hissediyorsun Açıkçası Koşuda kendimi çok güçsüz hissediyorum Çünkü fazla kilom var herkes gibi <gülüyor> Ama koşu en sevdiğim Daha önceden de ilk Benim çok sevdiğim şeylerden bir tanesi Özellikle arazide koşmak Ve koşu insanın ...gerçekten kendini dinlediği bir spor. Ee, ben müziksiz koşuyorum. Müzik çok güzel bir şey ama yarışlarda müziğe izin vermedikleri için... ...alışıyorsunuz zamanla ve sürekli kendinizi dinliyorsunuz... ...belli bir mesafeden sonra. Ee, bunun dışında bisikleti çok seviyorum. Ee, çünkü bisiklet gerçekten... E hızı hissettiğiniz ve sürekli rüzgarla birlikte gittiğiniz bir spor ve ben biraz Ben genelde seni hep e, bisiklette görüyorum zaten. Elana evet. da bizde patikalarda koşuyordu <gülüyor> ve e, sen hep bisikletle diyordum hep e, acaba koşmuyor mu? O <gülüyor> <Onun> bisikleti <gülüyor> çok sevdiğin anlaşılıyor bisiklet zaten. çok gerçekten ayrı bir e, sevgi. Yani ona iki tekeri aşık oluyorsunuz. İki tekerin her şeyi, motosiklet, bisiklet, her şeysi gerçekten bir sevgi. ...bizim Aleho bu Antarktika'yı tırmanan insanın bile... ...motosiklet sevdası var 60 yaşında ve motor sporlarında yarışıyor adam. Hala İnanılmaz. dayanamıyor. Yüzme en zayıf olduğum spor. Ee, dalış yapmama rağmen yani çocukluğumdan beri dalıyorum. Serbest dalışta Türkiye derecelerim var ve e, dalışı gerçekten çok seviyorum ama... ...ben yüzmeden çok dibe bakmayı, canlılarla ilgilenmeyi ve bu konuda araştırma yapmayı seviyorum. Yüzme... ...de biraz daha güçsüzüm... ...tekniğim çok iyi değil... ...eşim son üç senede yüzmeyi öğrenmesine rağmen... ...beni geçiyor... <gülüyor> <gülüyor> ne yapsın işte ben de Alper'e koşarken geçiyorum <gülüyor> onu söyleme de olmaz böyle söylüyor ve çevredeki herkes de böyle biliyor zaten yani ama neyse rak rakamlar gösterir aslında sözlerden çok rakamlar daha çok kalıcıdır benim eşim de geçiyor beni <gülüyor> artık geçiyor <gülüyor> benim eşim bir zamanlar geçiyordu beni diye ya Belki... sen şimdi o Alanya'daki bir dakikada bahsetme o hiçbir şey yani evet çünkü... o, o geçme kalma geride kalma meselesi elbette bir programa neredeyse sığacak bir olay evet. zaten yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Bugün aslında daha çok Antarktika ile birlikte buranın yaptığı diğer sporlar üzerine de konuştuk. Antarktika gerçekten çok herkesin hayalindeki bir yer ama evet. ulaşılması imkansız bir yer değil. Bir de Burak'a takip etmek isterseniz Burak tekrar söyler misiniz? senin Instagram adresi orada harika fotoğrafları veya yaptıklarını ee. görebilirim. Kabarcık diye ararlarsa Instagram'da çıkıyor. Direkt ulaşabilirler. Orada gerçekten yaptığımız çalışmaların fotoğraflarını da koyuyorum. O güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Bilgilendirici bilgiler de oluyor. Ve yakın zamanda da Burak'tan sunumda bekliyoruz Antarktika ile ilgili. Evet evet kesinlikle. Bu bizleri de mutlu edecektir. Dinleyicilerimiz bugün Burak konuğumuzdu. Kabarcık Instagram sayfasıyla kendisine ulaşabilirsiniz. Bu arada 5-6 Ekim tarihli Kizik Usul Tura, Ultura kayıtları devam ediyor. 14 Eylül kaç Kaçkar ultranın da kayıtlarını açtık. Diğer taraftan bizler de koşmaya devam ediyoruz. Burak sana çok teşekkür ediyoruz bizlerle oldun. Maceralarını paylaştın ve paylaşmaya devam edeceksin. Nice projelerde birlikte bu stüdyoda yer alacağız. Ben Alper Dalkılıç. Ben Yelena Palikova. Ben Burak Karazik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, iyi günler.